Tevbe suresi, bu Allah ve elçisinden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ayrılış uyarısıdır. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, İyi bilin ki Allah'ı aciz bırakıcı değilsiniz, Allah ise kafirleri rezil edecektir. Bu en büyük hac gününde Allah ve elçisinden bütün insanlara bir bildiridir. Allah müşriklerden uzaktır, elçisi de. Tevbe ederseniz bu sizin için hayırlı olandır.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 Haram aylar çıkınca antlaşmayı bozan o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Tevbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını açıp serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. O müşriklerden herhangi biri senden yakınlık yani güvence dilerse Allah'ın kelamını duyup dinleyinceye kadar ona yakınlık yani güvence ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde olacağı yere ulaştır. İşte bu hoşgörü gerçeği bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve elçisi yanında nasıl bir sözü olabilir ki? Onlar size karşı dürüst davrandıkları sürece siz de onlara dürüst davranın. Şüphesiz ki Allah muttakileri sever. Nasıl onların bir sözü olabilir ki? Onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda sözle antlaşma da gözetmezlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar, oysa kalpleri yüz çeviriyor. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Şüphesiz ki onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mümin hakkında söz ve antlaşma gözetmezler çünkü onlar, saldıranların ta kendileridir fakat tevbe eder namazı kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir bilen bir topluma ayetlerimizi ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa yeminleri olmayan yani yeminlerine sadakat göstermeyen küfrün önderlerine karşı savaşın umulur ki küfre son verirler antlaşma yeminlerini bozan Elçiyi yurdundan çıkarmaya çalışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Gerçek müminlerseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin ve mümin topluluğun kalplerini ferahlatsın kalplerinden öfkeyi de gidersin Allah dileyenin yani layık gördüğünün tevbesini kabul eder Allah bilendir doğru hüküm verendir yoksa Allah sizden cihad edip Allah'tan elçisinden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri bildirmeden yani onları ortaya çıkarmadan terk edileceğinizi mi sandınız Allah yaptıklarınızdan haberdardır müşriklerin Kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme görevleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kişiler ömürlendirir. İşte doğru yola ulaşanlardan olmaları umulanlar bunlardır. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve mescid-i haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Oysa onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah o zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler derece bakımından Allah katında daha üstündürler. İşte onlar... Kurtulanların ta kendileridir Rableri onlara tarafından bir merhamet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde kalıcı yani tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler Onlar orada ebedi kalacaklardır Şüphesiz ki büyük ödül yalnızca Allah'ın katındadır Ey iman edenler küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dostlar edinmeyin Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar kesada uğramasından yani yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler eğer size Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Şüphesiz ki Allah birçok yerde ve Hunen gönlünde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat bu durum sizden hiçbir sıkıntıyı gidermemişti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozulup geri dönenler olarak yüz çevirmiş kaçmıştınız. Sonra Allah elçisine ve müminlere güven indirmişti. Sizin görmediğiniz ordular göndermişti de kafirlere azap etmişti. İşte bu kafir olanların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından dilediğinin yani layık olanın tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Yoksulluktan korkarsanız bilin ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kişilerle küçülerek boyun eğip elden peşin cizye verinceye kadar savaşın. Bazı Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur demişlerdi. Bazı Hıristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur demişlerdi. Bu, onların ağızlarındaki anlamsız sözleridir. Onlar daha önce kafir olanların sözünün aynısını söylüyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçeklerden döndürülüyorlar. Yahudiler hahamlarını yani bilginlerini, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih İsa'yı Allah'ın peşi sıra Rabler edinmişlerdi. Oysa onlara ancak tek bir ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından yücedir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini bir rehber ve gerçek din ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını batıl yollarla yiyorlar ve insanları Allah yolundan engelliyorlar. Altın ve gümüş yığıp da onları Allah yolunda infak etmeyenler yani vermeyenler var ya, işte onlara elem verici bir azabı müjdele. O gün cehennem ateşinde bu biriktirilen şeylerin üzeri kızartılacak ve bu birikimlerle onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacaktır. Kendilerine şöyle denecektir. İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmış olduğunuz şeylerin azabını tadın. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın kitabına yani yasasına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup, Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru dindir, şaşmaz yasadır. Onlarda yani haram aylar konusunda kendinize haksızlık etmeyin ve onlar nasıl sizinle yekün savaşıyorlarsa siz de müşriklerle topyekun savaşın. Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Haram ayları ertelemek, sayısını arttırmak sadece küfürde bir artış sebebidir. Onunla kafir olanlar saptırılır. Müşrikler o haram ayını bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısını denk getirsinler ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar. Bu şekilde onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kafirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Dünya hayatının geçimliği yani yararı ahirete göre azdır. Gerektiğinde savaşa çıkmazsanız Allah sizi elem verici bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz savaşa çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye gücü yetendir. Siz ona tebükte yardım etmezseniz bu önemli değil. Kafir olanlar onu iki kişinin ikincisi olarak Mekke'den çıkardıklarında elbette Allah ona yardım etmişti. Hani onlar daydı da elçi arkadaşına hitaben üzülme şüphesiz ki Allah bizimledir diyordu. Bunun üzerine Allah ona güven duygusu indirmiş, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile desteklemişti. Kafir olanların sözünü de alçaltmıştı. Allah'ın sözü gerçek yüce olandır. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Gerek hafif gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin için hayırlı olandır. Yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli zor yol onlara uzak geldi. Onlar gücümüz yetseydi mutlaka sizinle birlikte çıkardık diye... Kendilerini helak edercesine yalan yere Allah'a yemin edecekler. Allah onların mutlaka yalancı olduklarını bilmektedir. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat konusunda geri kalmak için senden izin istemezler. Allah muttakileri bilendir. Senden izin isteyenler, Allah'a ve ahiret gününe hiçbir şekilde inanmayan kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlardır. Onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların katılmasını uygun görmedi ve onları geri bıraktırdı. Onlara oturanlarla yani kadınlarla ve çocuklarla birlikte oturun dendi. Aranızda onlar da savaşa çıksalardı. Size bozgunculuktan başka hiçbir katkıları olmazdı ve mutlaka size karşı fitne çıkarmak isteyerek aranıza sokulurlardı. İçinizde onlara iyice kulak verenler de vardır. Allah zalimleri bilendir. Şüphesiz ki onlar tebükten önce de fitne çıkarmak, huzur bozmak istemişler ve sana karşı nice işler çevirmişlerdi. Sonunda gerçek gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri ortaya çıkmış ve Yerini bulmuştu. Onlardan öylesi de var ki, ''Bana izin ver, beni fitneye düşürme.'' der. Dikkat edin. Onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem, kafirleri mutlaka kuşatıcıdır. Sana bir iyilik gelirse bu onları özer. Başına bir musibet gelirse, ''İyi ki biz daha önce önlemimizi almışız.'' derler ve kibirlenerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır, Efendimizdir. Onun için müminler yalnızca Allah'a güvensinler. De ki, siz bizim için sadece iki güzellikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Bekleyin. Şüphesiz ki biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. De ki, İster gönüllü, isterse zorla verin. Yaptığınız infak sizden asla kabul edilmeyecektir. Şüphesiz ki siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Onların infaklarının yani verdiklerinin kabul edilmesini engelleyen sebep, onların Allah'ı ve elçisini inkar etmeleri, namaza özellikle üşenerek gelmeleri ve istemeyerek infakta bulunmalarından başka bir şey değildir. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Şüphesiz ki Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını soğaltmayı ve onların kafir olarak can vermesini istiyor. O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkan bir toplumdur. Sığınacak herhangi bir yer veya barınabilecek mağaralar ya da sokulabilecek herhangi bir delik bulsalardı... Koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. Onlardan sadakaların dağıtımı hakkında seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Kendilerine onlardan pay verilmezse hemen kızarlar. Onlar Allah'ın ve elçisinin kendilerine verdiğine razı olup Allah bize yeter. Yakında bize Allah da lütfundan verecektir elçisi de biz yalnızca Allah'a rağbet edenleriz deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmış olanlara, özgürleşmek isteyen kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolculara mahsustur. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Münafıklardan o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır. Sizi memnun etmek için gelip Allah'a yalan yere yemin ederler. Eğer inanmış iseler bilsinler ki Allah ve elçisi razı edilmeye daha layıktır. Hala bilmediler mi kim Allah'a ve elçisine karşı çıkarsa... Onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rezilliktir. O münafıklar kalplerinde olanı kendilerine bildirecek bir surenin o müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki siz alay edin bakalım. Şüphesiz ki Allah çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleri ile ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra elbette kafir oldunuz. Sizden tevbe eden bir grubu bağışlasak bile suçlu olduklarından dolayı bir gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve ellerini kısalt, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları kendi hallerinde unutup terk etti. Şüphesiz ki münafıklar yoldan çıkanların ta kendileridir. Allah münafık erkeklere de, münafık kadınlara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O cehennem onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için kalıcı bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de sizden kuvvetçe daha üstün, Mal ve evlatça daha çok olan sizden öncekiler gibi yaptınız. Onlar dünya malından paylarına düşenden yararlanmışlardı. Sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden yararlandıysalar, siz de payınıza düşenden yararlandınız ve yanlışa dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların işleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh kavminin, Adin, Semud'un, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçık deliller getirmişti. Allah onlara haksızlık edecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine yazık etmektelerdi. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar, namazı kılarlar, zekatı verirler... Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler ve durmaya değer cennetlerde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Ey Peygamber! ''O kafirlerle ve o münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası.'' Münafıklar o sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa o küfür sözünü elbette söylemişler ve Müslümanlıktan sonra kâfir olmuşlar, başaramadıkları bir şeye de yeltenmişlerdi. Sırf Allah ve elçisi kendi lütfundan onları zenginleştirdiği için, Üç almaya kalkışmışlardı. Tevbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da, ahirette de elen verici şekilde azap edecektir. Yeryüzünde onların dostu da, yardımcısı da yoktur. Onlardan kimi de Allah lütfundan bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve özü sözü iyilerden olacağız diye Allah'a söz vermişti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince, Onda cibrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden dönmüşlerdi. Sonunda Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifakı yani iki yüzlülüğü yerleştirmiştir. Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları yani bilinemeyenleri çok iyi bilen olduğunu Hala anlamadılar mı? Sadakalar hakkında müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah da onlarla alay edecektir. Onlar için elem verici azap vardır. Onlar için ister af dile ister dileme. Onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah'ı ve elçisini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın elçisine muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevinmişler. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin görmüşler ve bu sıcakta sefere çıkmayın demişlerdi. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır keşke anlasalardı. Artık yapıp ettiklerinin bir karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de başka bir savaşa seninle birlikte çıkmak için senden izin isterlerse onlara de ki benimle birlikte asla savaşa çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle birlikte asla savaşmayacaksınız. Şüphesiz ki siz birinci kez yani Tebük seferinde yerinizde kalmaya razı oldunuz. Şimdi de Geri kalanlarla yani kadınlarla ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla salat yani dua etme. Onun kabri başında da durma. Şüphesiz ki onlar Allah'ı ve elçisini inkar ettiler ve yoldan çıkanlar olarak öldüler. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Şüphesiz ki Allah bunlarla ancak dünyada onlara azap etmeyi, ve onların kâfir olarak can vermesini istiyor. Onlara Allah'a inanın elçisiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman içlerinden servet sahibi olanlar senden izin istemişler ve bizi bırak evlerinde oturanlarla birlikte olalım demişlerdi. Geride kalan kadınlarla birlikte olmaya onlarla kalmaya razı oldular. Bu nedenle onların kalplerine mühür vuruldu. Artık gerçeği anlamazlar. Fakat elçi ve onunla birlikte inananlar mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtulanların ta kendileridir. Allah onlara işlerinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamış olacaktır. İşte bu büyük kurtuluştur. Göçebelerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye gelmişlerdi. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler ise evlerinde oturmuşlardı. Onlardan kafir olanlara yakında elem verici bir azap gelecektir. Allah ve elçisi için samimi olduklarında zayıflara, hastalara ve savaşta infak edecek yani verecek bir şey bulamayanlara herhangi bir günah yoktur. Zira güzel davrananların aleyhine hiçbir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince savaş için infak edecek hiçbir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek dönen kişilere de sorumluluk yoktur. Sorumluluk sadece zengin oldukları halde senden izin isteyenlerin üzerinedir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Bu nedenle Allah da onların kalplerini mühürlemiştir. Artık gerçeği bilemezler. Seferden kendilerine döndüğünüz zaman sizden özür dileyecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah elbette haberlerinizden bir kısmını bize bildirmiştir. Bundan sonraki işlerinizi de Allah ve elçisi görecektir. Sonra da görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızı O size bildirecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman, Size kendilerinden yani onları cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar manevi olarak pistir. Kazandıklarına karşılık onların barınağı cehennemdir. Onlardan memnun olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan memnun olsanız bile Allah yoldan çıkanlar topluluğundan razı olmaz. Göçebeler, Kafirlik ve münafıklık bakımından hem daha beterdir hem de Allah'ın elçisine indirdiği sınırları tanımamaya daha meyillidir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Göçebelerden öylesi vardır ki Allah yolunda harcayacağını kayıp sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi kendi başlarına gelsin. Allah duyandır, bilendir. Göçebelerden öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Hayır için yapmakta oldukları infaklarını Allah katında yakınlıklar ve o elçinin salavatı yani yardımları edinir. Dikkat edin, o harcadıkları mal Allah katında onlar için bir yakınlıktır. Allah onları merhametine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Müslüman olmada öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle uyanlar var ya, Allah kendilerinden razı olmuştur, onlar da ondan memnun olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, alt taraflarında ırmaklar akan cennetler hazırlamış olacaktır. İşte bu büyük kurtuluştur. Çevrenizdeki göçebe Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki, Bunlar günahfıklıkta ileri gitmiştir. Sen onları bilemezsin. Onları biz biliriz. Onlara yakında iki kez azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi işi diğer kötü olanla yani kötüyle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları temizlersin, onları arındırırsın. Onlara salat et yani destek ol. Şüphesiz ki senin salatın yani desteğin onlar için huzur ve güven kaynağıdır. Allah duyandır, bilendir. Yalnızca Allah'ın kullarının tevbesini kabul edip sadakaları alacağını yani geri çevirmeyeceğini ve şüphesiz ki Allah'ın tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olduğunu hala bilmezler mi? De ki yapacağınızı yapın. işlerinizi Allah da görecektir. Elçisi de, müminler de. Sonra görünmeyeni de, görüneni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Tebuk gazvesine katılmayanlardan diğer bir grup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O kendilerine ya azap eder veya tevbelerini kabul eder. Allah bilendir. Doğru hüküm verendir. Münafıklar arasında bir de zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşmış olan kişiyi beklemek için bir mescit edinenler, dahası biz güzellikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar vardır. Allah elbette onların yalancı olduklarına şahittir. Orada asla namaza durma. İlk günden takva yani duyarlılık üzerine kurulan mescitte namazı kılman elbette doğru olandır. Onda temizlenmeyi seven adamlar, insanlar vardır. Allah temizlenenleri sever. Binasını Allah'a karşı bir takva yani duyarlılık ve Allah rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine düşen kimsenin mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Yaptıkları bina kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir kuşku sebebi olacaktır. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki Allah, Allah yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Bu Tevrat'ta, İncil'de, ve Kur'an'da O'nun üzerinde gerçek bir vaat olarak böyledir. Sözünde Allah'tan daha vefalı kim olabilir ki? O'nunla yapmış olduğunuz alışverişinizden dolayı sevinin. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler veya oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler, ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte bu müminleri müjdele. Kafir olarak ölüp cehennem halkı oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba bile olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek peygamber içinde iman etmiş olanlar içinde söz konusu olamaz. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisi için açıklanınca ondan uzaklaşmıştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yufka yürekliydi, çok hoşgörülüydü. Allah doğru yola ulaştırdıktan sonra takvalı yani duyarlı olacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar hiçbir topluluğu sapkın kabul edecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'a rağmen Dost da yardımcı da yoktur. Şüphesiz ki Allah içlerinden bir grubun kalpleri Eğrilmeye yüz tuttuktan sonra Peygamberin ve güçlük Zamanında ona uyan muhacirlerin Ve ensarın tevbesini kabul etmiştir. Daha sonra da Onların tevbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz ki o Onlara karşı çok şefkatlidir. Çok merhametlidir. Allah Tebuk gazvesinden geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etmişti. Yeryüzü bütün gelişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Allah'tan yine yalnızca Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra tevbe etmeleri yani eski düzgün hallerine yönelmeleri için Allah onların tevbesini kabul etmiştir. Şüphesiz ki yalnızca Allah tevbeyi çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Ey iman edenler Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun ve doğrularla birlikte olun. Medine halkının ve civarlarındaki göçebe Arapların Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri doğru olmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, yorgunluğa ve açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları, ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları da sadece bunların karşılığında kendilerine iyi bir iş yazılması içindir. Şüphesiz ki Allah güzel davrananların ödülünü zayi etmez. Küçük büyük yaptıkları her bir infak ve geçtikleri her bir vadi mutlaka onların lehine yazılır. Sonunda Allah onları yapmakta olduklarının en güzeli ile ödüllendirecektir. Müminlerin hepsinin toptan çıkmaları, yani çıkıp gelmeleri doğru değildir. Her birinden yani her toplumdan bir grup dinde derin anlayış sahibi olmak ve sakınırlar ümidiyle kendilerine döndüklerinde toplumlarını uyarmak için nefer olmalı, yola çıkmalıdır. Ey iman edenler! O kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar savaş anında sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah şüphesiz ki muttakilerle Duyarlı olanlarla beraberdir Herhangi bir sure indirildiği zaman içlerinden bir kısmı Bu sizin hanginizin imanını arttırdı ki der İman edenler var ya indirilen her sure onların imanlarını arttırır Ve onlar sevinirler Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince Allah onların pisliklerine yani inkarlarına ilave olarak pisliklerini Yani inkarlarını tamamen arttırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Onlar her yıl bir veya iki kez çeşitli belalarla imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tevbe de etmiyorlar. Gerçeği de hatırlamıyorlar. Bir sure indirildiği zaman çevreden sizi biri görüyor mu diye sorar gibi birbirlerine bakarlar. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir topluluk oldukları için Allah da onların kalplerini gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Şüphesiz ki size kendinizden öyle bir elçi gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı elbette çok şefkatlidir, merhametlidir. İnkarcılar yüz çevirirlerse de ki, ''Bana yalnızca Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnızca ona güvendim. O yüce arşın sahibidir.''